Merhabalar, yeni bir Yeşilçam Arküsü programından bendeniz Utku Leer, hepinize merhaba diliyorum. Bugün değerli bir konuğum Serdar Kökçeoğlu bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Serdar'la uzun zamandan beri tanışıyoruz. Kendisi bir sinema yazarı, ayrıca SİAD üyesi bir sinema yazarı, bir müziksever diyelim mi? Çünkü ses kitabı gibi önemli bir projesi proje, projeyi imza atmıştı. Ve onun dışında da şu son dönemde kısa filmlerle ilgileniyor. Biz dedim hani biraz sohbet edelim hani bu Yeşilçam arkeolojisi konusunda çok fazla değinmediğimiz kısa film konusuna biraz girelim. Yani senin de birazcık e, ne gibi üretimler yaptın üzerinden konuşalım. Çünkü e, benim de seninle tanışma noktam Gece Yarısı e, Dergisi. Gece üzerine. Yarısı Sineması Dergisi. Gece Yarısı var. Sineması dergisi Dergisi'nde. Yani biraz sinema üzerine konuşalım istedim. Her zaman arkeoloji derken kazı yapmak zorunda değiliz. Hani biraz e, eskiden olanların geleceğine taşıyabileceği üzerine de konuşabiliriz değil? Onun için tekrar hoş geldin. Ya aslında şöyle bir şey var. Ee, söz konusu kısa film olduğunda biraz hakikaten kazı yapmak gerekiyor. Ee, bu sadece geçmişe dönük değil. Bugün üretilen e, filmleri izleyebilmek için bile ciddi kazı yapmak gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla kısa film olduğu yerde aslında biraz kazıcılık var e, diyebiliriz. Evet dediğim gibi sinema yazarıyım. Uzun müsaitdir bu işi yapıyorum. Siyatiyösiyim. Son yıllarda birazcık da benim alanım kısa filme doğru kaymaya başladı. Bu galiba böyle bir alanda uzun süre üreten insanlarda oluyor. Yani bir alan belirleyip bir nasıl söyleyeyim yerde daha fazla yoğunlaşmak istiyorsunuz, enerjinizi oraya vermek istiyorsunuz. Ben de işte SİAD'da kısa film kuruluyla başladı. Ondan sonra festival jürilikleri Arka Pencere Dergisi'nde kısa film köşesi derken... ...geçen sene itibariyle İstanbul Film Festivali'nde ulusal kısa film Yarışmasına danışmanlık yapmaya başladım. Ön jürideyim iki senedir. Türkiye'de üretilen filmleri izleme şansımız oluyor. Evet. Kısa film nasıl başladı dersen yine senin söylediğin gibi aslında biraz Gece Yarısı Sineması dergisiyle başladı. Benim e, sinema yazarlığına başlangıcım biraz e, İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sinema TV eğitimi alırken Gece Yarısı Sineması uh -huh. dergisini görüp e, o dönemde e, kült filmlere, b movielere e, çok meraklı bir sinema öğrencisiydim ben. Ve e, benim gibi insanlar olduğunu, benim gibi zevkli insanlar olduğunu birazcık böyle gece yarısı sineması dergisine görmüştüm. Özellikle bu yaşadığımız coğrafyada. Ben de bir şekilde katkıda bulunmak istedim. İşte Kaya Özkaracalar'la benim e, üniversitede olduğum dönemde yazışmıştık. İşte ben e, üreten insanlardaki şeyi kendimde göremiyordum açıkçası. E, nasıl söyleyeyim e, birikimi... Hı -hı. E, göremiyordum ve e, işte yeşilçam üzerine güzel yazılar çıkıyordu, korku sineması üzerine güzel yazılar çıkıyordu e, ve bir boş alan olarak orada kısa filmi görmüştüm ve geceer sineması dergisinin e, türüne uygun bir şekilde de e, jenra kategorisine giren kısa filmleri yazmak üzere yola çıkmıştım. Hı -hı. İşte o dönemde böyle e, Mustafa Altokların Şimdi belki çok bilinmiyor olabilir. Galip Tekin uyarlaması vardı. Sen de biliyorsundur onu. Yol ben biliyorum. Tabi tabi Mustafa Altıoklar'ın e, Galip Tekin'den yaptığı bir e, uyarladığı bir kısa film vardı. Onu yazmıştım. Belki bir, bir şey daha yazdım. E, sonra sadece kısa film de yazmadım. E, i̇şte senin kendi sitene kattığın Şehfet Uçurumu yazısı vardı. Evet. E, fakat e, bazen böyle kendimde bir uğursuzluk var mı diye e, düşünürüm. Ee, ben yazmaya başladıktan bir süre sonra dergi bitti işte evet. ben e, okulu bitirdim e, ondan sonra böyle tam artık hani ben de neler yazabilirim derken e, maalesef hani üzücü bir şekilde dergi kapanmıştı yani, 19 sayı çıkmıştı evet toplam 19 Hı. sayı çıktı böyle hepimizin arşivinde baş köşede duran dergilerden birisidir ondan sonra e, yani kısa filmcilik böyle başladı diyebilirim yalnız e, tabi senin e, hani alt kültürümüze bir katkın da var kargada yaptın. Kaç sene sürmüştü o gece yarısı e, filmleri? Karga'da e, Karga Art'ta 3 sezon sürdü gece yarısı filmleri. Hı -hı. Orada da şöyle bir şey olmuştu işte e, bu gece, Amerika'daki gece yarısı e, sineması e, kültürünü inceleyen bir belgesel izleyip çok etkilenmiştim. Hı -hı. İşte orada e, bu Amerika'da 70'li yıllarda e, gece yarısı filmlerinin e, ortaya çıkışı, gösterimi işte insanların böyle Neredeyse böyle bir e, kaltın etrafında toplanır gibi o filmin etrafında toplanması falan beni çok etkilemişti. Öyle bir şey yapmak istedim. Tabii ki hani birçok gösterim yapılıyordu aslında. Hı -hı. E, hani Avrupa yakasında, Anadolu yakasında, Kadıköy'de. Fakat hiç şey yoktu. Yani benim kafamdaki gibi bir şey yoktu. Belki tek tük yapılıyor olabilir ya da çok küçük gruplar için yapılıyor olabilir böyle Hı -hı. şeyler. E, o dönemde işte e, karga ile bir... Sergi yapmıştık İşte kargacıları oradan böyle bir tanışıklığımız vardı Oya'ya teklif ettim ben Ondan sonra e, işte Sonra kargayla görüşünce Oradaki karganın en üst katındaki karga en üst katındaki karga artın e, Bu işe sıcak bakmasıyla Gece arası filmleri gösterimleri başladı Ayda bir gece Cuma geceleri e, 11 gibi yanlış hatırlamıyorsam Başladık sonra biraz saatleri oynadı 11-12 gibi e, iki film gösteriyorduk Hani hmm. o iki film birden e, şeyine de ee, klişesine de saygı duyarak bağlı kaldık Ama bazen bir uzun bir kısa oluyordu bazen iki uzun oluyordu filmlerin sürelerine göre falan ee, öyle bir başlangıç yaptık ee, toplamda 3 yıl sürdüyse Yani e, Herhalde 150 yak yakın şey olmuş olmuş Tabi mesela bazı gösterimler şey oldu e, Deneysel korku filmleri diye Bir gece yapmıştık orada bayağı böyle Hani birkaç film göstermiştik Yani aslında sayıları çok uzun metraj üzerinden de Hesaplamamak lazım Bayağı Hı -hı. film gösterdik 3 sezon sürdü ondan sonra e, Neredeyse her ay devam etti bunlar e, Şey konusunda Gece yarısı filmleri e, Konseptine sadık kalarak e, ...Türk konusunda... ...bayağı aslında şey... E, ...zengin kararlar aldık diye düşünüyorum. Yani sadece bir movieler gösterdiğimiz... ...bir etkinlik değildi bu. E, hani... E, ...Çağdaş Sanat videoları da gösterdik. Hı -hı. E, kısa filmler de gösterdik. Böyle bayağı tartışmalı belgeseller de gösterdik. E, yani... ...konseptleri aslında çok şey yapıyorduk. Orada önemsiyorduk. Bir de böyle bu tip programların aslında bir özel özelliği var bence. E, hani... Yapmaya başlıyorsun, İlk iki üç ay belki tökezleyebilir ama onun hani kalıcı olması hatta bir yıl ısrar edilmesi üzerinde gerekiyor çünkü o zaman kendine bir e, seyirci toplayabiliyor. Hı hı. Temalar birazcık daha fazla oturmaya başlıyor. Onun hı hı. için aslında hani size bir alan ayırması da güzel olmuş ve yani üç yıl bence önemli bir süre. Tabii üç yıl önemli bir süre yani hani böyle e, aslında e, önemli mi önemsiz mi bilemem ama ilginç bir şey yaptığımız düşünüyoruz ve e, akademisyen Ayşe Nolun. ...derlediği bir kitaba ben bunu yazmıştım... ...işte e, beraber konuşmuştuk... hani ...ben de kitaba bir şekilde bir sinema yazısına katkıda bulunmak istiyordum... ...ya dedim böyle bir şey yaptık onu yazalım... ...o, o da tabii tabii dedim... hani ...bir şekilde ben aslında... ...bunun e, bir kitapta böyle arşivlenmesini istedim... E, ...bizim deneyimimizin... Yani ...üç sezon tabii şöyle bir şey oldu... ...yani bu benim ve e, Oya'nın kararlılığı dışında... E, o gösterimlere gelen kitlenin de desteğiyle gerçekleşmiş bir şey o kitle kimdi ee, genellikle Kadıköy moda hattında oturan çünkü saatler itibariyle karşıdan evet. insanların gelmesi çok mümkün olmuyordu sinema yazarı ama bunlar bazen e, müzisyenler mimarlar farklı mesleklerden insanlar da geliyorlardı bir grubun bir, bu gösterimlere sahip çıkmasıyla oldu özellikle ilk iki sezon ciddi sahip çıktılar. Aslında gösterimler konular kendi izleyicisini de yarattı. Yani biz müzikle ilgili bir gösterim yaptığımızda mesela noise müzik üzerine bir program yapmıştık. Ee, böyle noise müzik belgeselleri e, göstermiştik falan. Ee, bayağı ciddi müzisyenler gelmişti yani o bizi çok mutlu etmişti. Yeşilçam programı yapalım diye çok yola çıkmadık ama mesela Hı. Yeşilçam içinden nasıl bir konsept çıkarabiliriz dedik. Orada cihallo.tr e, diye böyle bir Türk cihalloları gösterdiğimiz bir program yapmıştık. En kalabalık gösterimlerimizden birisi oldu o. Sonra... Me me merak ediyorum. Yalanı gösterdiniz mi? Mesela yalan çok girmiyor. Çetin İnancı'nın Yalan filmi. Figenan başrolünde oynuyor. Yok. Ee, Çetin İnancı'dan bir şey gösterdik mi diye hatırlıyorum ama... yani ...yalanı göstermediğimize eminim. Mesela o, o geç keşiftir benim için. O da bir callo aslında. Birkaç tane callodan bir tanesi. Evet. Ya O dönem bilseydik mutlaka programa şey yapardık, Z zaten katardık. öyle bir durum ki. Yani çoğu şeyi kendimiz şu anda isimlendiriyoruz da etiketlendiriyoruz. Yani şöyle şey oldu. Mesela biz aşk kusuyanları gösterdik. Birçok izleyici orada keşfetti filmi. Yani mesela e, bazı şeyler gerçekten böyle gecersiz film gösterimiyle keşfedildi. Yani biz de tabii o yani hani bunları böyle yıllardır biliyor değildik. Biz de o dönemde hani böyle e, şunu da gösterseniz bunu da gösterseniz de diye bize e, şeyler geldiğinde, teklifler geldiğinde bazı şeyleri keşfedip gerçekten programa kattığımız da oldu. Yani bu hem bizim kendimizi geliştirdiğimiz hem de İzleyicinin e, sinema bilgisine yeni Hı -hı. şeyler kattığımız e, bir gösterimlerdi. E, antikubrik diye bir gösterim yaptık. Adı nedeniyle çok tepki çekti. E, bir de galiba o dönemde e, Radikal Gazetesi böyle bir şey e, buna haber vermişti. Hı -hı. Yani bunun duyurusunu yapmıştı. İşte Kargart'ta antikubrik gösterimleri olacak diye. E, orada biraz tepki geldi. Hani böyle siz kim oluyorsunuz da işte kubrik'i eleştiren. Biz de dedik ki yani, biz kubrik'i çok seviyoruz. Biz de çok seviyoruz. Fakat yani anti Kubrick tamamen aslında böyle birazcık şey bir isim. Ee, Hızlı hani, filmler var. <gülüyor> evet <gülüyor> Kubrick'e farklı bakmaya davet eden bir isimdi. Peki ne gösterdik? Ee, Andy Warhol'un Clockwork Orange Hı -hı. E, uyarlaması. Çok bilinen bir e, uyarlama değildir. E, yani hani Stanley ki bilinir de e, Andy Warhol'unki. Andy Warhol'un adına rağmen hiç bilinmez. E, Yanılsamıyorsam yanıtsam, yan, adı Vinyl ondan sonra. Bir de e, hiç hiç bilinmeyen filmlerden birini gösterdik. O da Shining'in Türk versiyonu. Ee, Tarık Tarcan'ın e, rol aldı. Yazar Tarık Tarcan eşi ve çocuğunla birlikte bir adaya gider. Bir oteli e, yaz sezonu boyunca bakmaları gerekiyordur ve ondan sonrası hikayenin <gülüyor> ...Yeşilçam <gülüyor> versiyonu olur. Ee, çok ilgi gören gösterimlerden birisi oldu. Aslında tam yapmak istediğimiz birazcık böyle bir şeydi. Bir provokatif bir isim altında insanların keşif yapabilecekleri. Evet, filmi kültleşim kültleştirmişsiniz ya yani bir şekilde. Evet, aslında şey de hani e, yani kült potansiyeli taşıyan bir film sadece ortada yok yani hani bu evet, ortada yok evet evet ortada yok e, o dönemde e, YouTube'da bir galiba bir versiyonu vardı beğenmedik sonra bir torrent sitesinden böyle daha iyi bir kopyasını bulmuştuk galiba bir Almanya'daki bir video e, dükkanından olabilir. Zaten filmin bildiğim kadarıyla e, yani kopyası zaten e, Bet Betamax ya da VAS formatında şu anda Aynen. var. Onun dışında bir yeniden temizlenip basılma durumu yani ya da prodüktörüne sormak yok. Çünkü öyle bir durum var biliyorsun. Kuntulgar'la da görüşmüştük. Kendi filminin kopyası elinde yok. Evet. Gibi o, Bu film de o tip bir, bir durumdadır büyük ihtimalle. Yani video kaset olarak kopyası vardır. Belki bir e, Televizyonun arşivinde güzel bir versiyonu vardır. Yani e, bunu ben daha sonra tabii hani e, işte altyazının e, alternatif e, Türk sineması sözlüğüne de yazmıştım. Şimdi filmin aslında iyi ya da kötü olup olmaması hiç önemli değil. Yani hani film tabii ki vasat bir film. Hı. Ondan sonra e, o gülerek izlenen filmlerden. Fakat yani böyle bir şeyin aslında hani e, sinema tarihinde yeri olması gerekiyor. Çünkü bu, bu da bir aslında e, Stephen King uyarlaması... E, kurbike paralel bir şekilde bizde de böyle bir uyarlama olmuş falan. Ya bunun e, biliniyor olmasında ulaşılabiliyor olmasında bence hiçbir sakınca yok yani hani incelenebilir enteresan bir iş e, işte aslında gece arası filmlerinin dediğim gibi böyle bir kült film eğlencesinin ötesinde böyle bir anlamı olmasını da istedik ki ben Hı -hı. aslında şöyle şeyler de olmuştu bazen gece bir buçuk ikide gösterim bittiğinde e, sohbetlerimiz geç saatleri kadar devam etti ve ben ...bayağı hani korku sineması üzerine, Türkiye'de korku filmi çekilir mi, çekilmez mi, çekilse nasıl olur gibi konular üzerine uzun tartışmalar olduğunu hatırlıyorum. Ve bu tartışmalarda üreten insanlar da vardı, yazan insanlar da vardı. ya yani böyle bir etkisi olduğu gibi geliyor bana. Aslında hani dinleyenler için tarihi de tam netleştirirsek hani kaç yılda başladı, kaç yılında bitti? 2008'de başladı, 2011'de bitti. Hı hı. Diyebiliriz. Yani 2011 itibariyle bitti. Ondan sonra işte böyle bir, bir iki şey oldu. Yani gelenlerden e, hani devam etsek ya da başka bir yerde yapsak gibi teklifler oldu. Ama şöyle bir gerçek de var. E, üçüncü sezonda katılım düştü. Yani bu hani e, tam olarak neden kaynaklandığını e, hatırlamıyorum ondan sonra. Ama e, yani... İlk sezondaki ya da ikinci sezondaki şeyimiz yoktu. E öyle olunca tabii birazcık işin keyfi de çünkü bu burda amaç şeydi yani bir filmi e, göstermenin ötesinde bir grup insanın bir araya gelip bir şeyler beraber izlemesi ve tartışmasıydı yani bu e, çünkü yani oturup evinde her filmi izleyebildiğim bir çağda evet. yaşıyoruz. Ee, ama maksat bir araya gelmekti. Yani böyle bir şeyimiz vardı. Ondan sonra hani e, bu de üçüncü sezonunda devam edemedi. Ama hani bu tabii, tam, tam olarak şundan kaynaklanıyor diyebileceğim bir şey değil. Şöyle şeyler olmaya başlamıştı. Ee, yani ben programı hazırlıyordum. İnsanlar e, ya işte gelemeyeceğim hani filmi sen bana ulaştırabilir misin falan gibi diyorlardı. Ben diyorum ki hani filmi zaten ulaşabilirsin. Hani benim ulaştırmama gerek yok. Yani maksat bir araya gelmek orada. Yani yoksa hani... E, e, Öyle bir şey gördü galiba hani şöyle bir şey 3 sene az bir süre değil o 3 sene içinde aslında birazcık daha böyle e, kendi e, evlerimizde yani kendi araçlarımızla evet. e, film izlediğimiz bir hani çağda hızlı bir şekilde ilerliyoruz ya o çağda o 3 senelik sezon içinde bunun da etkisini görmüş olabiliriz yani hani e şimdi tabii. yapmaya çalışsak belki de çok daha az insan gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani evde izlemek daha kolay bir hale geldi diye bazı şeyler mesela, e, hani sinemada izlenen rakamla daha sonra onun DVD'sini göstermesi, televizyonda göstermesi ya da işte atıyorum Netflix gibi bir sürü e, araçla birlikte izlenmesi hani daha fazla için bakıyorum ben de hani film belki hasılat olarak şey gidiyor. Yani bunu en basit olarak Star Wars diyeceğim. Star Wars'ın izleyicisi büyük ihtimalle evde izlemeyi tercih eden izleyicidir belki sinemaya gitmek yerine. <gülüyor> Tabii yani şey kendi evindeki ses sistemini sinemadan daha çok seviyordu olabilir. Yani burada aslında bir şeyler değişmeye başladı. Yani bizim yaptığımız aslında hani filmler sinemada izlenir demenin ötesinde bir şeydi. Çünkü bazı filmler gerçekten görüntü kaliteleri çok düşüktü ve bunu perdeye koyduğunuz zaman aslında e, küçük bir ekranda izleyebileceğinizden daha kötü bir e, e, kalitede izliyordunuz. Ama yani insanların bir şeyi beraber izleyip hani e, deneyimleyip onun sonrasında tartışması bence çok güzel bir şey. Yani ben hani birazcık bunu yapmaya çalıştım. Çünkü e, hani kendim e, işte bana sinema okulu ya da sinema eğitimi ne kattı e, deseler ya bir kere cidden en başta bunu kattı bana. Yani e, işte e, şimdi bir Güzel Sanatlar Lisesi'nde ben de senaryo dersi veriyorum. Evet ben de ona gelecektim. Aslında güzel evet. bir yere evrilmiş senin. Evet deneyim. yani bir e, Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema TV eğitimi alıyor öğrencilerimiz. E, senaryo ve kısa film dersi veriyorum. Mesela burada da ee, tabii ki hani biz öğrencilerle bir deneyimlerimizi paylaşıyoruz onlara bir şeyler öğretiyoruz ama onun ötesinde e, film izleyip sonra konuşmak aslında yani e, belki de derslerin en önemli kısmı oluyor. Evet evlerinde de izleyebilirler kendi aralarında da izleyebilirler ama hani farklı kuşaktan insanların bir araya gelip atıyorum bir sinema klasiğini izlemesi e, müthiş bir deneyim oluyor. Biz de ben de onlardan çok şey öğreniyorum yani. E, dün işte yine bir e, benim gibi eğitmen arkadaşımla konuşurken aynı şeyi e, hatırladık. Yani e, yani bambaşka bir kuşak. Hani yaş itibariyle bize çok uzak bir kuşak. E, sinemayı seviyorlar ve hani onların sinemayı sevme şekli, sevdikleri şeyler. Yani bizim için de aslında şey hani e, böyle bir çok nasıl söyleyeyim e, eski kafalı... ...sinemacılar olmak istemediğimiz... ...ya da bun, bundan uzak durmaya çalıştığımız için... Yani ...biz de onlardan hakikaten bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Yani bir sinema kalitesini böyle bir... E, ...yaşı 15-16 olan e, insanlarla oturup... E, ...şey yapmak, tartışmak... E, ...müthiş bir deneyim olabiliyor. Farklı bir açı olabilir yani... E... Tabii ki. Bu aslında deneyimine de biraz e, sormak istiyorum. Kısa film üzerine bir e, eğitim, eğitme, hı hı. eğitim veriyorsun. Hı hı. E, o liseyi birazcık e, daha açabilir misin? Tabii bu e, Güzel Sanatlar Lisesi. Ondan sonra e, bir özel lise. Hı hı. E, i̇şte resim, tiyatro, müzik gibi bölümlerin dışında sinema TV bölümü de var. E, sinema TV bildiğim kadarıyla bütün Güzel Sanatlar Liselerinde yok... E, bu çocuklar dokuzuncu sınıftan itibaren sinema dersleri almaya başlıyorlar. Dokuz, on, on bir ve on iki. E, ben dokuz, e, on ve on birlere ders veriyorum. Peki bunun içeriği nasıl oluyor? E, mesela dokuzuncu sınıflarla onlar daha lise yeni başlamış oluyorlar. E, birazcık daha böyle sinema konuşuyorum. Yani hani e, sinema nedir? E, bir filmin kaynakları nelerdir? Bir sinemacı bir fikir nasıl bulunuyor? Birazcık aslında ilham verici olmaya çalışıyorum Hı. onlar için. Yani biraz böyle sinema ve hayat arasında ilişki kurmalarını istiyorum. Yani diyorum hani çok film izleyin ama... ...hayata karşı da her zaman antenleriniz açık olsun. Hayatı keşfedin ve onu e, projelerinize aktarın demeye çalışıyorum. Böyle bir fikir bulma üzerine e, giden şeyler. Mesela 10. sınıflarla, bir üst sınıfla... E, ...artık bir adım öteye geçip senaryo denemeleri yapıyoruz. İşte bu e, sene şey yaptık, böyle bir... ...fikir ortaya attım ben... E, ...yurt dışına gitmek diye... ...tamam böyle bir cümleden yola çıkarak... ...bir hikaye çıkardan onu senaryosunu yazıyoruz... 11 sınıflarım... E, ...artık ciddi ciddi kısa film yapmaya başlıyor... ...ve bu çocuklar içinde... ödüllüler hmm. e, var, dördüncü, e, beşinci kısa filmini... ...yapanlar var, henüz üniversiteye gelmeden... ...beş altı tane kısa film olan... ...kendi tarzını bulmuş... E, ...öğrencilerimiz var... E, e, ...onların e, işte senaryolarını... E, ...şey yapıyoruz, birlikte ele alıyoruz... ...danışmanlıklarını yapıyoruz, kısa film danışmanlıkları Kendilerinin çekmelerini istiyoruz ama öteki tarafta her, her adımda onların yanında bulunmaya çalışıyoruz. Yani e, bu açıdan liseyi bitirdikleri zaman aslında sinemaya dair bir fikirleri olan, hı hı. E, filmleri olan insanlar oluyorlar. Ve e, çoğu zaten şey, üniversitede sinema eğitimine devam etmek istiyor. Ee, bir soru daha var aklımda ama on, bunu unutmadan başka bir şey daha e, eklemek istiyorum. Şimdi değerli öğretmenim. <gülüyor> bu kısa film tarihine girecek olursak Sanırım Türkiye'de e, Benim düşündüğümden birazcık daha önce başlamış yani Ben 80'ler daha diye düşünmüştüm hani. Kısa film ama sen bana dedin bu daha öncesine Hı -hı. dair O biraz açıklamakta fayda var Çünkü bizim hani e, içerimizde birazcık da o denk geliyor Çünkü ben kısa film Hı -hı. üretiminin çok fazla olmadığını düşünmüştüm Ve hep sorudur benim kafamda da bu Şimdi e, ya tabii ya, Öncelikle şöyle bir şey var Mesela kısa film tarihi benim çok uzmanlık alanım değil Hani Hı -hı. ben daha çok işte e, yani, Siyah üyesi olduğum ...2008'lerden sonra e, Türkiye'de üretilen kısa filmi takip etme imkanı hı hı. buldum. Ondan sonra hani yoğun bir şekilde takip ediyorum. Ama mesela Hilmi Etikan gibi bu işin şeyleri var, uzmanları var. Yani onların hazırladıkları e, belgeselleri izlediğimizde... ...bu arada Hilmi Etikan'ın e, Türk kısa film tarihi belgeseli... <gülüyor> Ee, ...youtube üzerinden izlenebiliyor diye hatırlıyorum. Ben de öğrencilerimle paylaşmıştım onu. Şimdi kısa filmin neticede bir süre olduğu için... E, ...yani onun e, kökleri 20'lere 30'lu yıllara kadar gidiyor. Yani Hı. hani kısa e, dramatik belgesel işler üretilmiş. Ama ciddi bir şekilde e, üretilmesi 60'larda e, başlıyor. Yani hani 60'lar 70'ler bunun. Bir takım insanların e, Robert Koleji, Boğaziçi Üniversitesi gibi yerlerde... ...özellikle kısa filme son derece ilgi duyan... E, ...kısa film senaryoları yazan, çeken insanlar... E, ...60'lardan itibaren bir araya gelmeye başlıyorlar. İşte e, Hisar, İfsak gibi e, Türkiye kısa film tarihinde çok önemli olan yarışmalar yapılıyor. Ve e, bence yani e, ciddi kısa film kültürünün oluşmasının e, tarihini 60'lara kadar götürebiliriz. Sadece şöyle bir şey var yani ben de mesela e, Türk kısa film... Tarihi Türkiye Kısa Film Tarihi de bir belgesel izlediğimde e, hani bir takım böyle o filmlerden parçalar izlediğimde çok heyecanlanıyorum yani çok önemli futurcular var çünkü Hı. bu filmlerin birçoğunu ulaşmak mümkün değil yani bu filmlerin yani yönetmenlerin isimlerini biliyoruz e, filmlerin isimlerini biliyoruz e, böyle bir ciddi arşiv problemi var yani bazı insanlarda var hani belki bu filmler arşivlenmiş ama bunlara ulaşma konusunda çok ciddi problem yaşıyoruz dolayısıyla hani bir insanın Türkiye Kısa Film Tarihi konusunda uzmanlaşması çok kolay değil yani ciddi böyle bu işe zamanını ve emeğini harcaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, hani senin e, aslında Yeşilçam'da yaptığın şeyi e, sen hani çok tür şey ayırt etmeden yapıyorsun kısa film alanında bir ciddi arkeoloji çalışması yapması gerekiyor. E, sinemada oynamış filmi <gülüyor> şu anda bulamıyoruz. Evet. Yani ee, sinemada hiç oynamış filmleri... ...yani özel çekilmiş onun arkasından... ...hani birkaç tane film de ben mesela hikayesi duydum... ...ve çok merak ediyorum... ...çünkü ben birazcık daha böyle Türk bilim kurgu filmi var mıdır... Hı hı. ...ondan sonra... E, ...ya gerçekten bilim kurgu örnekleri neler vardır... ...ve bunlar da birazcık daha beni heyecanlandıran... kısa filmlerde hı hı. bir şeyler olmuş olabilir... Hani evet, o ...diye düşünüyorum ama... E, ...hani bilim kurgu olarak... Hiçbir şey rastlamadım hani kısa filmler arasında bir şey buldum hadi. 4-5 tane film var bildiğim benim 90 öncesinde bilim kurgu. Ne neler var mesela? Yani... İşte ee, Baytekin var. Hı hı. E, ondan sonra Uçan Dağlar İstanbul'da var. Hı hı. Ee, ...işte dünya kurtaran adam var zaten. Ee, Turist Ömer uzay Uçan yolunda. Uçağınlar İstanbul'da da aslında tam uzun metraj değil değil mi? Yani. Yok, uzun, uzun metraj. Uzun, uzun metraj. metraj mı? Yani o tamamen bulundu. Hmm. Ee, Baytekin'in ikisi uzun metraj. Bunun dışında e, atlamış olacağım bir ya da iki tane belki şey. Yani Japon işini ben bilim kurgu hmm. olarak derim. Çünkü Fatma Girek bir android orada. Kesinlikle. Ama onun dışında başka da fazla örnek yok. Acaba kısa filmlerde var mı bir şey diye. Bu arada e, ben de gülüm Gülümseme diye bir e, kısa filmde oynamıştım. O da e, apokaliptik bir film. ...o 92-93 civarında çekilmişti. Yani benim... Ya böyle ee, örnekler var aslında ama... Uh -huh. ...ulaşmak dediğin gibi çok zor. Tabii tabii çok zor. İşte 97'de sinema eğitimine başladığım için... ...o dönemde biraz festivalleri takip etme şansımız olmuştu. Kendi okulumda ve festivaller sayesinde... ...diğer yerlerde yapılan böyle birkaç şey biliyorum. Mesela ee, Gürcan Kertin, ee, ...Gürcan Kertek de şimdi böyle... Ee, ...önemli belgeseller çeken bir ee, sinemacı... ...okul yıllarında Kovbalar ve Melekler diye bir bilim kurguç filmi çektiğini biliyorum. Ee, son yıllarda yine e, hikayeci ve kısa filmci Deniz Tarsus'un bilim kurgu türünde bir kısa filmi var. Yani e, hani böyle seni heyecanlandıracak kadar ciddi bir kısa filmde bilim kurgu üretimi yok. Ama tek tük şeyler çıkıyor. Evet. E, korku daha fazla. Onu da e, kendim hani bir... E, Sanat lisesinde ders vermeye başladıktan sonra iyice fark ettim. Mesela e, gençlerin şeye korku sinemasına çok ciddi bir ilgisi var yani ve bu e, yani şeyde üretimlerini de etkiliyor. Yani tamamen korku türünde kısa filmler çeken bir öğrencim var mesela e, ve çektikçe iyi, iyiye doğru gidiyor. Ondan sonra e, çok seviyor ve o alanda üretmek istiyor. E, mesela sanki böyle bilim kurgu Korku kadar gençlerin ilgisini çekmiyor anladığım kadarıyla. Belki de öyle bir yani, evet, öyle bir dönemde yaşadığımız için bilim kurguyu daha böyle nostaljik ve e, ...retro bir şey olarak e, kabul ediyorlar. Yani yaşadığımız çağ o, o, çok daha şey bir çağ gibi geliyor onlara. Mesela Mars'a yani. gidilirse belki <gülüyor> bilim evet. bir bilim kuruyla iyi daha duyulur gibi. Tabii şey tabii duyulur. Yani <gülüyor> o bir şeyin tetiklemesi gerekiyor. Doğru belki olabilir. korkuyor çok ciddi bir ilgisi var ki ama... Hani ...Türkiye'de şu son dönemde üretilen korku filmlerini çok da ciddiye almıyorlar. Yani onlar onu Hı. heyecanlandırmıyor. İlginç. Yani hani e, işte bu cinli filmlerden falan böyle çok şey yapmıyorlar, haz etmiyorlar. Eğlenmek için izliyorlar. <gülüyor> Şimdi e, aslında çok konuşacak şeyimiz var ama e, biz ayrılan sürede olduğu için e, yani burada programı e, sonlandırmamız gerekiyor. E, ya bir daha önümüzdeki ay istersen. Konu üzerine birazcık daha tabii, e, tabii. gidelim seninle birlikte ee, O zaman şey yapalım Yani e, Şimdilik bir, bir virgül koyalım evet, Kaldığımız yerden e, şey yapalım e, <gülüyor> Devam edelim ee, Serdar Kökçeoğlu ile kısa filmler Ve e, birazcık da e, Onun deneyimleri üzerine sohbet ettik Önümüzdeki hafta tekrar Yeşilçam Arkeolojisinde Görüşmek üzere benden Zutkuluer 94.9 Açık Radyo'dan hepinizi iyi bir hafta diliyorum Yeşilçam Arkeolojisi